الحمد لله الذي هدانا لهذا mâ كنا l لولا el الله hâdâna allâhu mâ tevfîkîh. عليه allah u اعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين أعوذ بك رب بك يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينه الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا خير صدق الله العظيم Allah faenâ bil Kur'an-ı Azîm, barik lenâ fîh, elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullah el hayy el kayyûm. Hasantukum bil hayy el kayyûm ellezî lâ Auzi bi kelimatillâhi t-tâmmâti m-i şerr-mâ haleq. Auzi bi kelimatillâhi t-tâmmâti m-i şerr-mâ bana, buna da ben okuyayım kendime. Bir yere konduğum zaman, Buna okursan 3 defa, O gün mümkün değil, o bulunduğun yerde, Gece konaklarsın, yattın veya burada oturdun, Hadis-i şerif sahiptir, Akrep sokamaz, İşte biri gelip saldıramaz, Silahlı bir şey olmaz, Efendim hiçbir musibet isabet etmez, yılan sokamaz bir şey. Adam birisine akrep soktu da geldiler dediler, Ya Rasulallah falan kişiye akrep soktu, buyurdu ki o konakladığı yerde اَوْذِ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامْمَاتِ مِنْ شَرْرِ مَا üç kere bunu okusaydı bir zarar görmezdi. Bu hadis-i şerif sahihtir. Onun için ben de buna niyet edeyim okuyayım. Sizi sakın sakın duruyoruz. Mevlaya sığın duruyoruz. okuyoruz. Allah nazardan muhafaza eylesin. Alebi Muhammed Radiyallahu e Ebu Umame Hazretlerinden rivayet. Kalı kana Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve kainatın efendisi buyurdular Sallallahu Aleyhi. Men gada ile mescide. Her kim mescide giderse. Mescit yani secde edilecek yer, namaz, cemaat işte buraya geldik. Akşam cemaat kılanlar var. Yazı cemaatle kıldık. Kim mescide giderse la yuridu hiçbir şey niyet etmiyor. İlla yetallemu hayvan. Bak namaz demiyor. Yani namaz zaten tamam o belli bir şey. Namaz demiyor Kur'an okumak demiyor yani şey olarak. Kendine ibadeti demiyor. Mescide gidişindeki niyet illa en yetallemu hayvan. dinden bir mesele öğrenmek niyeti var. Şimdi sizin gelmeniz bu şimdi Ey ya da öğretmek, ya ders okutmaya, ya ders dinlemeye, ya sohbet etmeye, ya sohbet dinlemeye, yani ilmi bir şey faaliyet içinde bulunmak niyetiyle giderse kanelehu o kişi için mükafat olur. Ne kadar ki ecilihacin bir hacı ecilih. Hac yapmış dönmüş, kaç bin dolar euro, birisi 25 bin euroya gitmiş. Bu herhalde Firdevs cennetine kadar çıkmıştır. Arafat'tan, Arafat'tan yukarı dönmedi herhalde o, gitti oradan. Uçtu. Hacı uçtu herhalde ya, bu 25 bin euro ne yapacak? İşte o, o uçak, jet, bilmem ne, Arafat'a bilmem füze. Bir şeyler çıkmış yeni yeni, pahalı pahalı çok. Neyse, şimdi hacılar gittiler, paraları verdiler. Ondan sonra e, e, zahmet çekiyorlar. Tabi de şimdi zahmeti de çekmemeye uğraşıyorlar ama çekmek lazım. Mina'da durmuyorlar, Müzdelife'de inerken durmuyorlar. Bir acayip işler duydum ya, çok sinirim bozuluyor. Bu zengin ağacılar yani, bu 25 bin Euro'luk acılardan adam yani şeytan taşlamıyormuş. Müzdelife'de durmuyor, Mina'da durmuyor, bir şey durmuyor. Ne lazım bu? Çünkü farzı yapmasa o kurbanla patlamaz. Yani Arafat'a çıkmayanın aççı gitti istersen 40 tane deve kessin. Bedene yani büyük baş kurtarmaz. E, Arafat şart, ihram şart, işte Farz tavafı da var. Tam bu üçü. Bu üçünün dışında ne kadar vacip var? Değil mi? Müzdelife vacip, Mina'da gecelemek vacip, şeytan taşlamalar vacip. Efendim falan falan diyormuş ki ne lazım? Diyormuş ki bir kurban cezası, bir kurban, bir kurban, keş bir kurban, keş bir kurban, keş bir kurban. Bütün kurban kese kese kese herif bütün vacipleri terk ediyormuşlar ceza kurbanı ceza kurbanı ne demek insan kasıtsız bir şey yapar da bir şey olur da ceza kurbanı keser keyfine ceza kurbanı kes kes kes kes kes. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye Müzdelife'de durdu niye Mina'da geceledi niye bunları yaptı sen bana uyun huzû anni menâsikekûm haç vazifelerinizi benden alın buyurmadı mı ya sen hangi dindensin hangi sünnet üzeresin yani böyle bir din var mı ya cezaları kes kes kes kes. olsa param çok efendim bu, bu kafa mantık değil Allah muhafaza etsin böyle bir tembellik de çoğalmış yani neyse para ver yani işte benim yorulma var zahmet var baya bir şey bunlar şimdi haçtan dönüyorlar tabi burada kazanan var kaybeden var mebrul olan var merdüt olan var reddolunan var Allah bilir ama sen bu mescide niye geldin Dinden bir şey öğrenmeye geldin. Veya öğretmeye geldin. Şimdi niyetimiz bu mu? Başka bir şey yok ki bir şey öğrenmeye geldik buraya. Ders yapacağız. Ha, Bu kişiye ne var? Bir hacı hacca gidip dönenin ecri var. Bak oturduğumuz yerde şimdi bir haç sevabı alıyoruz. Belki bir tanesi e, içinizden birisi şüphelenir. Ya adam o kadar para verdi vakit verdi, gurbete gitti sıkıntı çekti, ben de buraya geldim bir saat sohbet çık git bu olur mu ya tamamen hem de onun sevabı diyor, haccı tas tamam olanın eksi kadardır hiç eksiği yok diyor haccı tam olan, bir de gidip gelenin de kabul olduğu da belli değil yani burada haccı tamam olan gibidir diyor ne kazanıyorsunuz gördünüz mü her geldiğinizde bir haç. Her gelişinizde şuraya bir haç. Tabii ki farz haçın yerini tutmaz. Borç ama nafile bir hac sevabı alıyorsunuz. Bak bu hadis-i şerifte buraya kaynaklar yazdım. Evet, bak Taberani'de var. Müstezüş Şami'in diye Taberani Hazretleri'nin kitabı var. Hilyetül Evliya'da var. İbni Asagir Tarihü Dumeş'te var. Hakim de var. Beyhek'i Adap'ta var. Münziri'nin terip de var. Elmedhal'de var. Ona göre yavlu Müddin hadis takririnde var. Neler neler neler neler neler. Bolu kaynak söylüyor yani. Hiç şüphe edilmeyecek bir hadis yani öyle hurafe bir rivayet değil. Onun için hep niyetlerimizi sah sahih kılalım, tavsiye edelim, gözden geçirelim. Yola çıkışımızda niyetimiz dinden bir mesele öğrenmek olsun. Veya öğretmek yani. Anlatan anlatacaksan öğretmeye niyet et. Dinleyeceksen öğrenmeye niyet et. Bir haç sevabıyla dönmek Mevla nasip etsin inşallah. Ey, vel veled, ey oğul ben buradan bir ders yapıyorum. Sonra şeyleri, duaları falan söylemem icap ediyor. Oruçları var işte. Ey oğul el ilmu bila amel amelsiz ilim yani öğren, öğren, öğren yapma. Bu nedir? Cumunun Bu, bu deliliktir diyor. Yani hakikaten neden itikat ilimleri yani neye nasıl inanacağın bu tamam. Çünkü itikat meselesine ben ne diyorum? Durduğun yerde itikatta hiçbir harekete bile lüzum yok. Hiçbir el kol hareketi bile yapmadan inancını tasdik edip bir öğrenip kendinde muhafaza edebilirsin. Bunda bir hareket gerekmez. Ama itikad ilimlerinin dışındaki ilimler işte. Sübhanallahü ve hamdiyi şu kadar var. İşrak namazı bir hac bir ümret sevabı var. Kuşluk namazı, cennette bir köşk var. Evvabin namazı 12 senelik ibadet sevabı var. İşte Muharrem'in ilk günün orucu şu kadar. 10 günlerin orucu şu kadar. Şimdi bunları amel etmemek, amelsiz ilim nedir? Bunları okudun, dinledin ve yapmıyorsun. Bu diyor deliliktir. Çünkü neden? Bunu dinlemekle bir yere varamıyorsun. Bu sevabı kazan, kazanman için şurada şöyle bir köşk var saray var efendim şöyle bir işçiliği şöyle malzemesi böyle güzel falan. e şunu şunu yaparsan bunu sen kazanıyorsun. Bunu bilsen ve bunu yapmak da senin elinden gelse elinden gelen bir şey olsa sen o köşkü kaçırır mısın? Mümkün değil. Peki sen şu Vallahi ben de yüz kere okursan cennette 100 tane ağaç. Adam diyor ki ne yapayım cennetteki ağacı bizim bahçeye lazım diyor. <Gülüyor> ya, bu adamın imanı var mı şimdi çavur demiyorum ama imanı kıt neden bir metre kareye bin tane çeker elli bin tane çeker hem de sesli çeker ki sonra çekmedin demesinler diye kayıtı da dinletir <Gülüyor> sayın yetkililer der bak der elli bin çektim der çünkü dünyaya iman etmiş ki ev lazım Araba lazım. Ocak lazım. Dünyaya iman etmiş. İşte elbise lazım. Yemek lazım. Aç kalmamak lazım. Ahirete acabası var. Hala orayı veresiye görüyor. Dünyayı peşin görüyor. Elmalü elbenun. İkincisi rekatta okudu. Hoca efendi. Namazda. Ne diyor? Mal. Oğullar. Kızlar haydi haydi. Zine hayat. Tüm mallar mülkler. Dünya hayatının süsüdür. Dünyanın kendine kadar kalıcıdır ki süsü ne kadar kal? Önce süsü bozuluyor. Sonra kendine yıkılacak. Vel bakiyatü salihat. Kalın geri kalan salih ameller. Kalıcı salih ameller. İşte bunun tefsirine bak. Her yerde. Subhanallahü elhamdülillahü la ilahe illallahü Allah'u ekber diye geçer hadislerde. Subhanallahü ve hamzeyi buna işte la Namaz, abdest, gusül, sohbet, ilim hepsi girer kalıcı salih ameller. Hayrun <gülüyor> inde Rabbin katında bunlar daha hayırlıdır. Sevaben mükafat bakımından ve hayrun daha hayırlıdır. Emelen ümit bağlamak bakımından. Sen neyine ümit bağlıyorsun? Eve ümit bağlasan bir deprem indi aşağı, bir yangın çıktı. Efendim veya ev durduğu sen gittin. Evler kalıyor. Evlerin ömrü bizden uzun. İnsanlar gidiyor. Evleri kalıyor. Malları kalıyor. Hepsi ölüp gidiyor. O zaman sen bu dünyanın neyine ümit bağlıyorsun? Ümit bağlanacak bir şey varsa salih ameller buyuruyor. E sen şimdi bu hayata inanan bir adam olsan bu ilim meclisine başka bir dünyayı işini tercih eder misin? Filmleri dizileri tercih eder misin? Zikire karşı başka konuştukları tercih eder misin? Etmemen lazım ama nerede kar var, nerede zarar var mesele iman meselesi Rabbim imanımızı görür gibi kuvvetlendirsin amin amelsiz ilim deliliktir çünkü akıllı, akıllı insan ne yapar faydasız işe atılmaz şimdi sen bu kadar ilmi tahsil et oku, dinle topla, cemet ama bundan yararlanma bu akıllı işi değil deliliktir onun için diyor akıllı olsan bu benim neyime lazım e subhanallahübihamdiye'nin faziletini duydum ya bunu yapayım ki ahirette bana faydası olacak zikretmediğim mi faydası olmayacak o zaman akıllı adam faydasız bir şey dinler mi dinliyorsa mutlaka yararlanması lazım vakit verdim ben buraya bir şeyler öğrendim o zaman yapacağım ki kara geçsin vel amel bula ilim ilimsiz amel ilimsiz amel Bir de o var şimdi. Bir de ne var? Yeterli ilmi almıyor. Yeterli bilgilerle donanmıyor ama amele başlıyor. İtikadını güzel öğrenmeden, okumadan, Müslümanım diyor. Abdestini tam öğrenmeden, anasından görmekle, babasından görmekle abdest alıyor. Millete bakarak. Namaz ondan bundan, kulaktan dolma, derme çatma namaz kılıyor. Namazın ilmi halini farz, öğrenmemiş. İlimsiz amel yani şimdi inanacağım, itikadı, kitap okumadan sohbet dinlemeden nasıl inanacağım? Abdest alacağım, e, ilmi haline okumadan veya öğrenmeden nasıl alacağım? Namaz nasıl kılacağım? E, o zaman ilim şart. İlimsiz amel olursa ne olur? La yekûn. O hiç olmaz. Amelsiz ilim yapsan yine ilim de bir ibadettir falan ama o da deliliktir. Amel niyetin yoksa. Yani ben bunları öğreniyorum ama hiç yapmayacağım yapmayacağım ama öğreneyim e bu deliliktir hakikaten çünkü kâra geçmeyecek ama ilimsiz amel olursa bu hiç olmaz bu hiç olmaz yani neden yanlış olur bozuk olur eksik olur evvelce İmam Muhammed Hazretleri büyük müçtehidimiz İmam-ı Azam Efendimizin baş talebelerinden e, Hanefi mezhebini tedvin etmiş i̇mam Azam Efendimiz vefat ettiğinde 18 yaşındaymış Yani İmam-ı Azam vefat ettiğinde İmam Muhammed Koca Müçtehit 18 yaşında. Şimdi bizim 18 yaşındakiler evi bulamıyor. 18 yaşındaymış ve zeka zeka zeka. Biraz da şişmanmış tabi. Yani İmam Şafii diyor ki şişmanlardan ondan başka zeki adam görmüyor. Yani öyle zeki çünkü Şişmanlık biraz zekayı kısıtlar. Fakat diyor ben öyle bir zeka öyle bir şey görmedim. Öyle bir delil görmedim. Delillerle dolu falan. Neyse onun zamanında da Yani kendi yazmıyor tabii, kitabı yazdırıyor birine veyahut da söylüyor, yazıyorlar falan. Onun da bir kitabını böyle istisak etmişler. E, oruç tutanla ilgili orucu, orucun bozulma, bozulmama meseleleri falan. O yazmış ki mecbure, kelimeyi mecbure yazmış. Yani hani zorlan orucu bozdurulan, silahı da mesela su iç falan. Bunun hükmünü yazmış oraya mecbure. O da yazmış ki yani yazan da mecnune yazmış. <gülüyor> ne yazmış. Tabii onu görmemiş tabii ki. Ha getir kontrol edeyim her dakikanına bakamaz. Bu da yayılmış bu nuska şeye. Cihana yayılıyor da o zaman el şeylen, develerle, şeylerle göç gidiyor bir yere. Oradan bir kitap geliyor oraya. Ondan çoğaltıyorlar. Birisi gelmiş işte demiş efendim bu nasıl bir şeydir bu? bu ibarenizde sizin bu fetvanızda falan ne oldu demiş demiş ki deli kadının orucunun durumu demiş bu zaten deliyse oruç yok ki yani Mecnun'un delinin akıl, bağ, akıl bağlı olacak akıl değilse Mecnun mecnunsa bunun hükmü yok zaten bunlar ne alakası var demiş evladım bir bakmış eyvah demiş bunu nerelere bunu da o zamanki o yazıdan biz gönderdik demiş bu demiş demek bunu bunu yazdı bu adam demiş ya ne yapacağız şimdi? Demişler ki işte bunu nasıl düzeltiriz, ne ederiz? Şimdiki gibi dediği gibi bir mesaj çek, bir telefon et. Zor. Sonra bakmış, bakmış. Evladım demiş, bu demiş, buna çok uğraşmaya gelmez. Bu da kurtarıyor demiş. Niye kurtarıyor demiş? E şimdi akıllıyken oruca niyet etti, yarısında delirdi demiş. Bunun durumu da buraya giriyor. Fetva yine doğru çıkıyor dumanı demiş. Ama ne yapalım şimdi bunu hani toparlayamasak da şeriat bozulmadı yani demiş. Ama işte böyle şeyler oluyor. Ya o mecbure yazıyor bir nul ile bir b ile Arapçada da çok acayiptir bir nokta bütün işi değiştirir. bir nokta bütün mana değiştiriyor Efendimiz'in anne babası meselesi de ma ta, ma ma, bir ma eksik oradan ne uzu billah ne mana çıktı yani bir yok ya var mesela meselesi onun için dikkatli olmak da lazım tavsiyelerinle de ilgilenmek lazım ama ilim biraz gayret ister dikkat ister titizlik ister E, kitapta da bir şey okuduğun zaman biraz da ne yapmak lazım? Sorgulamak lazım. Şimdi bunu bu hoca yazdıysa doğru, Hoca yazdıysa doğrudur ama bunu hoca da söylüyor. Orada bilgisayarı başkası yazıyor. Oradan matbaaya gidiyor. Matbaadan da bazı ileri geriler oluyor. Bundan dolayı e, tabii illa o yazan alimi e, sorgulamak, yargılamak anlamda demiyorum. Ama yazılan her şeyde tamam karıştırma, sorgulama demeyeceksin. Bu... bu doğru mu acaba ya bu biraz şüphelendim baktın ki bildiğine uymuyor yani genel bilgiye uymayan şeyleri incelemekle ilimsiz amel asla muteber olmaz onun için yine bu iş geliyor dönüyor dolaşıyor amelsiz ahiret kazanılmaz ama amel nereye bağlı oluyor ilme bağlı oluyor yine ilk kapı ilk kapı ne ilim çünkü amel kazandıracak ama ilimsiz amel hiç olmaz o zaman Evvela bir ilmimizi alalım. Lazım olduğu yerde Rabbim kullandıracak inşallah. Evet çünkü nedir? Cahilin sofisi şeytanın maskarası. Inna sufi cahile li şeytan. Şeytan dalga geçer. Cahilin sofusuyla şeytan ne yapar? Dalga geçer. Çünkü neden fıkıh bilmiyor? Fıkıh bilmeyeceği şeytan onunla ne yapar? İşine geldiği gibi oynar. Gitmiş ne yapmış? Fareyi öldürmüş diye gitmiş fareyi sarığın içine sokmuş. Kaç sene o acıyor yani fareyi öldürdüm diye. Acıdığından gitmiş sarığın içinde onu oradan bir kuyruk sarkıyormuş falan. Bir alimin biri de, ne demiş bu senin sarığın bir değişik bir model mi yaptın ne yaptın demiş. Yok demiş böyle böyle sen deli misin demiş bu namazların hepsini iade etmen lazım. Fareyle namaz kırılır mı üstünde necaçak var demiş. İşte merhamet eder bir şey eder cahil. Bilmiyor. Acıyor yani mahlukata. Ya ama Sen Mevla'dan daha mı merhametlisin? Pis olan mı? Necis var, temiz var. abdülkadir Geylani Kaddesallahu aleyhi ve Osman Adani Hazretleri bir sahrada susamış. Kendisi anlatıyor mübarek. Derken diyor birden bir bulut peyda oldu. Evliya Allah'a bunlar çok şeyler ileriydi. Yani bunlar ufak işte. Buluttan böyle bir çisenti gibi Yağmur da yağmıyor ama e, böyle bir damla gibi e, damlıyor. Ondan diyor e, aşırı kuruluk, susuzluk ihtiyacımı giderdim. Sonra sahrada onlar Evliya Allah öyle bazı zamanlar bazısının yıllar sürer. Sahralarda tek kalırlar. Yani onların manevi bir yetişme tarzı. Sonra bir nur gördüm. Baktım ki ufuk aydınlandı. Bütün ufuk yani göğün kenarı aydınlandı. Ee, yani olabilir Mevla'nın ayetleri de, dedim sonra bir suret zureti yani bir tecelli oradan bir nida geliyor ya abdelkadir ama şey ha, gökyer arası çınlıyor böyle normal bir ses değil Rabbuke, ben senin Rabbinim Gör şimdi tecelli suri olabilir Mevla'dan nida da gelebilir illa peygamber olmak şartı yok keramet de haktır Nidalar duyulabilir. Mevla dünyada dünya gözüyle görülmez ama bir surete bürünür, tecellisini bir surete büründürebilir. Tecellisini nurunu bir suretle gösterebilir. O onun zatı demek değil. Ama tecelli var. Buraya kadar hepsi olabilecek şeyler. Kat ehleltunel-muharramat. Ben sana haramları helal ettim deyince auzu bin lahimine dedim diyor. İkse yalan. O zamana kadar manevi bir şey olabilir. Paylı gidiyorum. Ne zaman haramları helal ettim dedi. Vaymelun defol dedim diyor. Bir auzu çektim diyor. Tamam mı? Nur nur kayboldu. Bir de baktım diyor. Nur karanlığa döndü. O görünen bir tecelli şekli de duman oldu. Duman'a döndü diyor. yandı gitti diyor. Çünkü auzu ne yapar bizim eûzüler pek yapmıyor da onun için eûzünün tesirinden pek haberimiz yok bizim eûzüler şeytanı daha mı yaklaştırıyor acaba e sen şimdi hem karıya bak hem eûzübillahi dersen ne olursa film seyret eûzübillahi eûzü ne eûzü biraz da gözünü kapat kendin kaç sonra eûzü çek hem günahın ortasında duruyorsun ne eûzü çekiyorsun ya demiş ne şeytanı gör ne eûzü çek sen şeytanın dibine gitmişsin Şeytan dibine girmiş eûzü çekiyor E biraz da kaç Allah kaçıyor bu kadar uğraşmak istemiyor olan onunla sen kendi halinle ve şeytan bana ne, ne yapabilir falan hava atıyorsun şeytana şeytana hava atılır mı sen senin gücün mü ne demiş adama meydan okuyan birine gelmiş görülürdü şimdi belki de görünüyor bazılarına surete girer yani melekler gibi o da girer demiş gel sen mi demiş bana meydan okuyorsun falan Evet demiş ne yapacaksın bir şey. İblis. İblis benim demiş ya. Ne, ne yapacaksın bana demiş. Yapamazsın bana bir şey falan. Demiş sen hele bir gel bakayım bak sana ne yapıyor. O da gidiyor peşine. Dönmüş geri demiş ya milleti demiş. İplen zor çekiyorum. Sen ipsiz geliyorsun demiş ya. Gel şuraya ne yapacağım geliyorsun demiş ya. Ne geliyorsun demiş ya. Ben iblissem demiş ne geliyorsun. Ya bir hayır olmayacak belli demiş yani. Sen demiş zaten durduğun yerde aldanmışsın. Ama Abdülkadir Geylani olunca onun avüzüsü ne yapmış? Nur karanlığa dönmüş. Hatta bir müridi vardı ya, bir müridine şeytan tebelliş olmuş. Tam hat bir şerif sohbet saatinde ona tecelliler tecelliler cennete dönüyor. O da sohbete gelmiyor. Şimdi bazı böyleleri var. Biraz geliyorlar gidiyorlar, tarikat dersine de giriyorlar. Tarikat dersinde de tam böyle bir bir şeyler görmeye başlıyor. Nurlar, tecelliler bir şeyler Hafif yani postun üstünden hafif şeyle havalanıyorlar böyle biraz. Bazı hakikaten de havalananlar da olur yani. Bu olmaz demiyorum. Böyle havalanıyorlar falan. İşte benzinim gittiği kadar gidecek. Ondan sonra sohbeti bırakmış. Sizden de olur ha. Tarikat ama derslere falan biraz çalışırsam o ben sohbete gitmeyeyim. Mala yani oluyor cübbelinin sohbetleri ya. Kırgır şamata laka luga ya falan. Ne olacak feizim kaçıyor falan. var neyin var da neyin kaçıyor zaten. Kaç gramlık feizim var. Usturanın ağzına sürülecek kadar ilmin yok be. Cahil adam konuşuyorsun. Bir şeyden haberin yok. Ehli sünnet adının maddelerini bilmezsin daha sen ya. Öde de kaçacak sohbete gelmiyorsun. Ya bu laf mantık işte. Ondan sonra Abdülkadir gelen Hazretleri'nin sohbetini terk etmiş. O da o müridini merak etmiş. Allah Allah demiş ya. Nerede bu adam? Neyse çağırmış bugün. Demiş evladım sen sohbette yoksun cemaatta. Demiş efendi hazretleri şeytan işi yok ya. Tam sohbet vakti işte sabahtan sonra mı işrak vakti mi? Bir feyiz bir tecelli yani yıkılıyor ortalık. Cenneti âlâ açılıyor. Firdevsler zuhur ediyor. Giriyorum geziyorum. ediyorum Şimdi nasıl bıra bırakayım demiş. Yani efendim demiş ben demiş. Erdim demek istemiş. Yani tabii hak sizin tabii kabul ediyoruz ama benim de yaşadığım olaylar var. Ben şimdi oradan da nasıl geleyim demiş yani sohbete şey demiş. Cık, bakmış şimdi var. Şimdi şöyle bir durum var. Evvelce birileri de yaptı onu Ya adam sohbet saati gidiyor Fatih Sultan'ı ziyarete. Her perşembe benim sohbetim var. 25 sene evvellerden bu. Perşembe sohbeti 25-30 senelik bir şey. Ta o, Ahmet Çavuş camisinden başladık. Üç baştan falan. Kara başladık. Rahmetli Said abilerle. Ondan da ev, yani evveli de de var. Ondan sonra Ya arkadaşlar gelmiyor sohbet'e. Dedim ya o zaman cemaat daha az, herkesi tanıyorum tabii ki. Ya neredesin falan. Ya işte bir arkadaş Zuhrat gördü. E, ne gördü? Fatih Sultan'ı ziyarete gideceğiz. E tamam gidin Allah kabul etsin. Ondan sonra niye bir sohbette niye sohbet bir saat, bir buçuk saat? İşte sohbet saati cuma gecesi ya cuma gecesi gideceğiz. Ya tamam cuma gecesi git. Fatih Sultan orada devamlı yatıyor. 11'den sonra da orada. 12'de de orada. Sen niye 8'den 10'a nasıl gidiyorsun ya? Fatih Sultan sen ile 9'da randevu verdin mübarek adamı? Zuhurat görmüşler. İşte birileri onları sohbetten alıkoymak için numara. Tabii onlar takılmışlar birine evliya diye mesela. O da onları götürüyor. O saatten sonra. Niye? Adamı cemaattan kopartmak. Şimdi minel cinneti ben nasıl? İlla ki cinden lazım değil ki. Yani böyle. Bu da gelmiş. Abdülkadir gel anlamaz mı barak? demiş evladım. Sen demiş evet demiş böyle görüyorsun. Bir daha demiş o hal olunca cennet açıldı şu açıldı bacı. Manevi haller olduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim ya Abdülkadir gel beni bir çağır demiş. Yani aklına geldi ya cennettesin madem beni de düşün demiş ya. Ben de demiş dışarıda mı kalayım demiş ya. Tamam efendim inşallah unutmam demiş yani vay sunup, o nasıl bu kadar ilerlemiş yaptık hadi geleni hava atıyor inşallah unutman demiş tecellilerden falan falan mübareği güldürmüş yani <gülüyor> ondan sonra yine o hal olmuş tam sohbet saati oluyor yani 24 saat şey efendinin veya bir alimin bir müderrisin dersi bir saat iki saat şeytanın işi yok cennetle o saatte açılıyor yani niye ki adam ilimden geri kalacak böyle maskaralık çok olur dediğimi cahilin sopusu ondan sonra o arada yine bu cık, dalmış etmiş böyle haller feyizlen nurlar hakikaten ya her şeyleri görüyor falan o arada, ya o demiş şeyh efendi demiş böyle bir tembih etmişti birden atılma gelmiş dur demiş onu da çağırayım bismillahirrahmanirrahim ya abdelkadirgeylani der demez Tabii ki nur gelince nar gider nar ne o senin yediğin nardan değil be nar ateş nur ziya nar, ateş Arapça'da nar ne demek? Ateş adam gelmiş ya sobanın başına Arap gelmiş, Uludağ adamı ne? sobanın başına da donmuş dışarıda kayak mı yapacak, ne yapacak? Onlar da kar görmemiş buraya geliyor. Gelmiş orada demiş en naru demiş yani ne demek? Kışın da yani en iyi meyve nedir? Ateştir donarken yani dışarıda dondum demiş şimdiki de muz versen şey versen, portakal ne lazım hani dondum ya en iyi meyve yani zevk verici ürün ateş yani ısınmak demiş öbürü de yarım Arapça biliyor da bizde de çok olur demiş o nar zahmet biliyor musun cahil ya şimdi nur gelince ne olur nar ateş gider şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir kerameti var ki müridin nerede çağırırsa karada denizde okyanusun ortasında ya Abdülkadir Geylani medet gelir Unu efan naționatirinden de dinlemişim. miamă, bizi, de, de dinleamă. Muriții ei nevestigate, u gisbule au câine în Berinu, mă păr. Muriții mă, să, carada, văa, deniză, ajută mă. Rabbani de de var, tabe, o da, o e, Abdülkadir Geylani'ye çok e, eder. u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, Rüzuanullah aleyhimecmeîn. Şimdi onun nuru gelince ruhaniyet hazır oluyor. Ruhaniyet gelince tabi onun usulleri de var. Belki yazarım. Yani işte 10 iki rekat namaz var. 11 klas okuyorsun. Irak tarafına doğru 11 adım atıyorsun. Yani doğuya doğru 11 adım atıyorsun. Her birinde işte Atifullah gel Hazretlerinin farklı isim ve sıfatlarıyla çağırıyorsun. Medet diyorsun. Yetişir yani. Allah'ın izniyle yetişir. Mevla vermiş o tasarrufu. Der demez Bismillahirrahmanirrahim Ya Abdelkadir yani der demez Bir de bakmış ki Her yer mezbele çöplük. Hani o demin nurdu ya cennetler Allah Allah Kokular lește Nasıl burada nur karanlığa Döndü o suret Görünen güzel şekil dumana döndü ya Yandı. Orada da Hemen film yanmış yani. Bütün şeytanın filmi kopmuş. Bir de bakmış adam Azucadir Gelen Hazretleri de gelmiş. O ara onun yanında. Demişlerine mi? Yani, Evladım bu senin cennetin demiş. Ne haldesin sen? O zamana kadar o işin şeytandan olduğunu anlayamamış. Halbuki nereden anlaması lazım? E, en faziletli amel ilim tahsili. Sohbet. Sohbet cemaat bir araya gelmek bu kadar ayet hadis var cemaat bir araya gelmek Allah için ilim meclisine e, bu kadar ayet hadis varken buna karşı sen eğer hep o saatlerde böyle bir tecellilere mazar oluyorsan burada bir himlik arasana bir şeytanlık bir ibrislik var burada da. niye e, bu kadar faziletli amelden niye geri kalıyorum tek başıma ben burada cennete giriyorum halbuki ne demesi lazım ben sohbete gideceğim demesi lazım Bu, bu böyle cennet mi olur e, daha dünyadayız E, ilim amel ihlas yerindeyiz biz burada bunları tamamlamadık sağ veya hocamız var üstadımız var mesela onun cemaati var cemiyeti var ben ayrı tek başıma tursam şeytan e, ne gibi kurt kurt kuzudan koyundan hangisini yiyor ayrı kalanı sen niye cemaati bırakıyorsun o zaman anlamış anladın Onun için ilimsiz bir yere varılmaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyormuş? Ben senin Rabbinim demiş. Yani Mevla'dan da bir nida da geldi diyelim. Bir melek vasasıyla gelecek. Ama ne zaman demiş ki haramları sana helal ettim. Ne demiş ona? İhse'yâle'in mel'un defol demiş. O zaman şeytan ne demiş ona? Necevte demin mi? li hükmü rabbike. Rabbinin hükümlerini, fıkıhlarını fetvalarını helallarını haramlarını bildiğin için benden kurtuldun ha demiş iyi de görüyor musun ve <gülüyor> fıkhıke <gülüyor> fıkıh ilmin var senin demiş onun için kurtuldun ben aynı bu tecelli hareketiyle 70 tane cahil sopuyu saptırdım demiş şimdi haramları dümdüz helal gibi yapıyorlar makamımız atladı zannediyorlar demiş onu da söylüyor Yetmiş cahil sofuyu bu vaka, bu gibi bir hareketle saptırdım. Şimdi ne demek gök kaplıyor şimdi. E, i̇blisin arşı var. Mevlaya Nazire yapıyor ya melun. Nasıl mevlanın arşı var? İblisin de tahtı var. Tabii mevlanın arşı gibi gökleri yerleri kaplamıştır haşa. Ama gökler arasında taht kuruyor, oturuyor. İblislerin başına topluyor. Sevkiyat yapıyor, akşam rapor alıyor, her gün iblisin, sahih hadislerde geçiyor bunlar. Sen ne yaptın, sen ne yaptın? İblis az mı? Bize zaten ufak bir şey yeter. Bize en ufak bir görüntü, bizim gözümüzü boyar. Biz böyle bir efendim gözümüzü yumuşak böyle tesbih bir zikir yaparken falan o arada birisi böyle bir ışık tutsa böyle çekti Allah Allah falan. Uçuyor ya? lan ne uçuyorsun? i̇mam Rabbani buyuruyor ki Yahu diyor gözünü kapatıyorsun o kadar da zikir çekiyorsun Derdinle bir nur göreyim Yahu diyor o kadar uğraşma de gerek var Madem derdin nur görmek aç gözünü güneşi gör Hepsinden parlak diyor yani Enayilik yapma evladım diyor Bu tarikata girdinse itikadını kuvvetlendirmek Amelde kolaylık için gireceksin Yani kitaptan okuduğunu Görür gibi inanmak bir de evvelce Zorlandığın namaz oruç ibadetleri Seve seve yapmak bir de daha fazlasını aramak Tarikatın bereketi budur Yoksa efendim nur göreyim diye şey yapıyorsan diyor gözünü kapatmaya lüzum yok açıkta daha fazla ışıklar var diyor yani. Ne akıllı insanlar ya doğru yolu bulmuşlar. Sen şunu bil, "Enne kulli ilmin her ilim ki la yub'iduke al bugün seni uzaklaştırmıyorsa anil maasi günahlardan. ilmin var, bilgin var, ayet hadis şunlar bunlar, sohbetler, bir şeyler, malumat topladın. Peki günahlardan seni uzaklaştırabiliyor mu? Uzaklaştırmıyorsa ve la yahmiluke taati seni ibadete sevk etmiyorsa öyle faziletlerini biliyorsun, yapmıyorsun o faziletleri, kazanmıyorsun. Demek ki bu ilim asla uzaklaştıramaz seni. Asla uzaklaştıramaz seni. Yarın ahirette. Neden? Cehenneme. E bu seni demek cehennem ateşinden de uzaklaştıramayacak bu ilim. Çünkü buradaki seni namaza başlatamıyor. E oruca sevk etmiyor. E namahremden korumuyor. Zinadan, içkiden, kumardan korumuyor. Seni demek cehennem ateşinden uzaklaştıramayacak. Sen o zaman bu ilimden çok bir şey bekleme, bu ilmine mağrur olma. Çünkü doğru yolu bulmakta da ilim müstakil yeterli sebep değildir. Mutlaka mucebince amel lazım. Nefsi kırmak, nefsin hevasını kötü arzularını bırakmak, vakitleri vazifelere taksim etmek, efendim namaz vakitleri zikir vakitleri güneş doğmadan ki zikirler güneş batmadan ki zikirler sabah namazından sonra ki zikirler ikindiden sonra akşamdan sonra hep vazifeler var tertipler var bunlar işte vakitlerini ona göre değerlendireceksin Oho. sen o işleri bir yapmaya kalksan bu filmlere vakit kalır mı? mümkün değil dizilere vakit kalır mı? uyumaya vaktin zor kalır uyumaya yemeğe zor nerede öyle bir saat yemek Bir saat hazmedeye değiyorlar. Devri kebir yapıyorlarmış bir de. 170 köfte mi neymiş geçen bir anlat. Devri kebir. Yolar yolar yolar. Arada duruyorlar. Bir daha bir sınıf başlıyorlar. bilmem ne Önce şunlar sonra bunlar çeşit çeşit. Nasıl da mideleri alıyor ben anlamıyorum. Bir saat sofrada oturuyorlar. Bir iki üç. Ya bu kadar vazife var sen neyse bunu. Demek hiç birini yapmıyor. Ahiret derdi yok adam. E sen ilmin olsan ne olur? Veda, temel. Sen amel etmiyorsan bir ilmike ilminle eliyim. Bugün ilminle amel etmiyorsan benem tüdarikle i amel maddiyede geçmiş günlerini telafi etmiyorsan, tevbeyle, kazaların varsa kaza ile, kul hakları varsa eda ile, kasımların varsa istirza ile, yani hoşnutluk almak ve razı etmek her vaktin vazifeci var. Değil mi şey? Kaza varken Sübhanallah bir hamdi çekiyorsun. Mübarek adam kaza borcum var. Sübhanallah bir hamdi nafile. Borcunu kazanın yıkıl. Kazaların bitir, bitir. Kul hakkı var. E adamdan helallık almadan ölsen gittin yandın ahirette. Sen gidiyorsun hacca umreye. Her sene ömre. Kaç kişi de hakkın hukukun var? Şu kadar adamdan kavgan gürültün var. Alacak verecek bilmem ne var. Anlaşmazlığın var. Şerata göre yani halletmemişsin meseleni. Halletmemisin adamdan helallık almamısın veya şu veya e şimdi bu hukuk var iken sen git dünyanın bir kenarında olsa onu bul da razı et sen şimdi umreye gitmekten daha öfter her vaktin vazifesi var her vazifenin vakti saati var e burada en mühiminden başlayacağım bugün ölsen ahirette kabirdeki şu an cevaptan başlayacaksın ya yani. taptesin doğru değil taharetin doğru değil bir şey bilmiyorsun istinca istibrağı bilmiyorsun abdestte kuru yer bırakıyorsun guslu sakat falan. bir ilmihal bir şey bilmiyorsun kalkıyorsun gidiyorsun fuzuli şeylerle muhabbetlere takılıyorsun oooo ben işte felancılara takılıyorum hatmi şerif yapıyoruz iyi ondan sonra uçuyoruz kaçıyoruz bağırıyoruz çağırıyoruz tecelliler geliyor falan. ya kardeşim tamam da sen şimdi farzların duruyor elif bağdan haberin yok yani borçlarını ödememişsin sana bir kimse demiyor mu ki şunları öğren ya senelerce adam adamda bakarsan biraz da maddi durumu düzgün olup da tekkeye mekkeye, oraya buraya da yardım da yapıyorsa adama da hemen diyorlar sen erdin maşallah sen cennete direkt gidersin hiçbir şey lazım değil sen ama sen yeter ki para ver yardım yap talebelere şuraya buraya burs, burs falan ondan sonra sen cennete alaya git Nerede var böyle bir şey ya? Nerede var? İtikadından o sorulacak, amelinden o sorulacak, abdest namazı o sorulacak, mezarına tek başına inecek, herkes ameliyle çukurla inecek derdi Halil Adir Efendi Hazretleri. Sen mi gideceksin kurtaracaksın? Niye adamları doğru yönlendirmiyorsunuz ya? Hangi hoca hacı olursa olsun? Benim lafım ortaya. Bu adam bana yardım etsin de on sana ne yaparsa yapsın. Böyle bir şey yok. Adamı teşvik edecek. Ama hoca efendim şimdi adam geliyor bize de yardım ediyor. Cami yapıyor. Talebeye veriyor. E tamam. E şimdi biz buna abdesti doğru al. Gel ilmihal oku. Gel talim teşvik oku. Harfleri doğru çıkaramıyor. Bunu kı kıra şey ederiz. Sıkıştırınca sıkılırsa gider. E gitsin. Ne yapalım böyle yanlış yanlış duracağına? Yanlış. Fayda yok. Yarın Mevla sormaz mı sana? Peki o adam yarın ne yapacak sana? Ahirette zoru görünce Lan ben kimin peşindeydim? Fela hocanın. Gelecek onu bulacak mahşerde. Dalacak kırtlağına. Niye? E bu kadar sene beraber gezdik hoca beni Bir abdestinde yanlışımızı demedin ya. Demeyecek mi sana? Olmaz. Böyle arkadaşlık olmaz. Namazı hızlı kılıyor uyaracaksın. Kardeşim patküt kılıyorsun. Bu namaz böyle olmuyor. Yani kırmadan hakaret demiyoruz. Ama hem de bir maruf. Vazifemiz bu. Sohbetin derdi bu. E senin diyor bugün E, ilminden amel etmiyorsan geçmişi telafi etmiyorsan tevbe etmiyorsan e, ha, kazalarını kılmıyorsan haklarını ödeşmiyorsan hasımlarından rızalaşmıyorsan ne yapacaksın? <gülüyor> Kıyamet gününde diyeceksin ki amel <gülüyor> Ya Rabbi döndür bizi de bu işleri düzeltelim diyeceksin. Şimdi Bu iş mi şimdi? Cehennemden geri çıkıp da dünyaya gelmek veya mezardan geri dünyaya dönmek iste hepsi isteyecek hepsi isteyecek tabi ki makamına göre kimisi daha fazla kazanmak için isteyecek yoksa pişmanlığından değil şehit yani hakiki bir şehitse ya Rabbi beni dirilt çepeye gönder tekrar şehit olayım tekrar geleyim yani evime çoluk çocuğuma uğrayayım istemiyorum çünkü kazanmış ya hani karımı artırabilir miyim şehit de istiyor yani isteyecek ama bir de var ki hiç vazife yapmamış bu tamamen e, pişman, hasret ve nedamet içerisinde. Bunun istemesiyle bir olur mu öbürü istemesi? Bizi döndürselam amel diyelim. Secde suresinde de var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatırda da olabilir o. Yani kafirler işte neyse asıyla cehennemde fer, yad ediyorlar medet bağırıyorlar Rabbena bizim Rabbimiz bizi çıkar buradan biz düştük buraya ne amel salihen salih ameller işleyelim e, çıkart buradan da nereye çıkartacağım dünya yok ki dünya pazarı kalktı nereye çıkartacağım seni cennetlik değilsin ki buradan çıkartacağım cennete gitmen lazım başka yer yok e cennetlik değilsin nereye çıkartacağım sen nereye çıkartacağım E, salih amel salih amel kalmadı ki yatsının farzı mı kaldı ahirette sabahın farzı mı kaldı helal haram mı kaldı teklif alemi çöktü gitti hiçbir şey kalmadı ne salih amel işleyeceksin gayrallezikünnane <gülüyor> <gülüyor> name. dünyada neler yapıyorduk ya onların gayrini yapacağız yani demek hep fasit amel yapmış şimdi diyor ki onları yapmayacağız işte şey, şarkı, televizyona bakar yani filmlere dizilere haramlara günahlara şimdi Kur'an'a bakacağız ana babamızın yüzüne bakacağız, Kabe'ye bakacağız alimin yüzüne bakacağız, Zemzem'e bakacağız Musaf'a bakacağız bak şimdi hep gayrını yapacağız cimrilik ederdik, şimdilik dağıtacağız tembellik ederdik, şimdi kılacağız oruç tutmazdık şimdi tutacağız zikretmezdik, gaflet ederdik hep zikredeceğiz biz size düşünüp yola gelip Amel etmek isteyene yetecek kadar ömür vermedik mi? Mevlada böyle soruyorum diyor. Soracağım diyor. Ve cakubun nedir? Size uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Vaizler gelmedi mi? Geldi. Bize tam geldi. Bize tam geldi. Tebliğ ulaştı bize. E şimdi ne istiyorsunuz benden? Ömrünüzü nereye kullandınız? Saatlerinizi nerede zayi ettiniz? Tadın bakalım azabı. Femali zalimin emin nasir. Siz zalim oldunuz bir şeyi mahallenin gayrine koymak zulümdür. Siz ömür sermayesini isyana gaflete harcadınız. En büyük sermayeniz sizin vakitleriniz, saatlerinizdi. Siz salih amele kullanmadınız. Zalimlerin yardımcısı yok. Ben yardım etmem Allah vuruyor. Benim etmediğimi de kimse edemez. Çok ayet var. Ben etmediğimize kimse edemez. Estağidunla. Veleutevam <gülüyor> الذين مجرمون أنكسروا شيم عند ربهم ربنا بصرنا وشمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن, ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء نسيتم لقاء يومكم هذا innana sinakum wazuku wazuku wa la khuldi bima tamalun bir görseydin manzarayı çok büyük bir iş görmüş olurdun ama göreceksin ama şimdi görür gibi bil ben sana bildiriyorum o suçlular günahkarlar mücrimler fasıklar Rablerinin huzurunda başlarını eğmişler, boynlarını bükmüşler. Ya Rabbi biz gördük. Hakikatleri gördük. Hakikatleri işittik. Cehennem gürlüyor oradan cehennem. 500 senelik mesafeden duyuluyor. Cehennemin gürültüsünü duyan daha neyi duyacak? Duyduk diyor. Tabi duyarsın. Cehennemin sesi nasıl geliyor biliyor musun? 500 senelik mesafeden birbirini kırıp geçiriyor. İçinde devamlı gürültüler. Kendini yiyor. Çünkü öğretecek adam lazım. Kafirleri bekliyor. Onlar oradan mahşerden 500 senelik yerden cehennemi duyuyorlar. Allah bize duyurtmasa. Amin. Amin. Çünkü diyor ki hadis-i şeriflerde ve mahşerde bir adam cehennemin gürültüsünü duyarsa oraya gireceğine delalettir. Tehlike var. Çünkü dostlar hakkında ne buyur? Estağfirullah. İnnellevine zebe min الحسن أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر Sărbâhumul melaike <Sessizlik> Hâzâ yevmukumul lezîkuntum tu'adûn Sadakallâhu-l-Azim Hakkında güzel karar geçmiş Ezelden dostlar defterine Kayıtları geçmiş olanlar Cehennemden uzak edilecekler Onlar cehennemin sesini bile işitmeyecekler Bu ayette Enbiya Suresi işitmeyecekler demek işitirse hakkında ezelde güzel karar geçmemiş bir girecek oraya. Müslüman da ölse bile demek cehennemde nasibi var. İşitmeyecek hocam Rabbim duyurtsun fazul kerem. Amin. Cennetin kokusunu görsün. Amin. Ve inne sene. Tirmizi hadisinde. Cennetin kokusu 500 senelik yoldan duyuluyor. O da 500 o da 500. Hangisi kabirden kalktığın, çıktığın yer mahşer arazisi. Gümüşten bir arazi kurulacak. Bu toprak dönüşecek. Ve tübet delul ard Toprak başka toprağa döndürülecek. Ve semavat, gökler tabii bu gökler aradan kalkacak. Arş sema olarak arş kalacak. Arkasında arş var. Bu gökler açılacak. Yer de değişecek. Üzerinde hiç Allah'a isyan edilmemiş bembeyaz, parlak gümüş toprak gümüşten olacak. O çıktığın yer kabrinden çıktığın noktada cennete de 500 sene, cehenneme de 500 sene. Lik yol var. Ama kabrinden çıkarken diyor e, müminler cennetlik olanlar cennetin kokusunu duyacak. Kokuyu aldınsa cennetliksin. Direkt. Bu azapsız gitmek demek. Çünkü azaplı olan cehenneme uğrarsa o direkt cenneti duymaz. Direkt cenneti duymaz. E, meselelere bak yani önümüzde ne kadar önemli meseleler var. Bunların çözümüne bakmak varken şimdi eğleniyoruz yani. Eğlenmek zamanı mı bizim şimdi? Bu kadar ilim var bunları öğreneceğiz de, amel edeceğiz. Kazanmak için ahiretimiz. Onlar canlarının istediği nimetler içinde. Ebedi kalacaklar. Kafirler cehenneme atılırken öyle panik, öyle feryat falan bağırıp çağıracaklar. Duyanlar dünyadan şu anda birinin cehenneme atılırken ki bağırması canlı yayında dünya halkına işittirilecek olsa millet dayanamaz, kalbi çatlar ölür diyor yani. Çünkü bu dünyada böyle bir şey yok. Hiç böyle bir bağırma yok yani. Öyle bağıracak. Ama benim dostlarımı onların bağırmaları mahzun etmeyecek. Neden? Duyurmayacağım diyor. Duğma yok. Duyarsa yani insanın şeyi bozulur. Huzuru kaçar yani. Melekler onları karşılayacak. İşte dünyada size vaat edilen cennet gününüz bugündür. Siz ibadet ettiniz. Salih amel işlediniz. Amel vakitlerinizi Allah'ın yolunda harcadınız. Haramlardan sakındınız. Size vaat edilen ahiret bugündür. Gününüz bugündür. Allah günümüzü o gün eylese. Amin. benim hadis-i şeriftir ve dualarımız da var, dualarım kitabımda da var ve namazlardan sonra ihmal etmediğim dualardandır. Allahum e ceal hayra umrina ahira. Ey Allah ömrümüzün en hayırlısını son kısmı eyle. Amin. Ve ceal, Allahum e Allahu ce al hayra umrina ahira ve hayra amelina havatime. Ey Allah celle celalüke, ya Rabbi amellerimizin en hayırlılarını son amellerimiz eyle. Amin. Vecal hayrâ yâ minâ yâ Ya Rab Günlerimizin en hayırlısını Sana kavuşacağımız gün eyle Amin, Amin ya. Çokları için Allah'a kavuşacakları gün En kötü günleri olacak Namazsız Beş vakit namazı terk eden Ara sırada atlatan Kazaya bırakan da buna dahildir Ama tövbe eder bir daha bırakmaz o tamam Tereke salatel ekiyallahu aleyhi gadba Kim namazını bırakmışsa Bilsin ki Allah'ın huzuruna çıktığında Allah'ı öfkeli bulacak. Allah, Allah Bak şimdi en hayırlı günümüzü sana kavuşacağımız güneyle. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz ahirete. Mevlamızın huzuruna. Bir de Rabbimiz bize kazaplı. Bu ne olur bunun sonu ya? Nasıl tövbe edeceğiz? Nasıl düzelteceğiz bu işleri biz? Ölmeden nasıl yapacağız ya Rabbi? Bak şimdi ne diyorlar? Habibim bir görsen manzarayı onlar nasıl e, mücrimler boyunlarını bükmüşler? ya Rabbi gördük acaba diyordunuz var mıymış var mıymış cehennem cennet varmış gördük diyorsunuz ya ya Rabbi duyduk ne duydunuz Allah'ın tecellileri azametli nidaları meleklerin nidaları cehennemin gürlemesi danet ne duyacak? ne olacak şimdi döndür bizi ne olur o kadar kolay mı ya Bu kadar kolay mı ya Bu kadar masraf yapılmış, gökler yerler kurulmuş, içinde alemler kurulmuş, 18 sekiz alem kurulmuş, hepsi sana hizmetçi kılınmış, sen yiyesin, içesin, aşıyasın Rabbini bilesin bulasın diye, ne Allah tanıdı, ne kitap tanıdı, ne vahiy tanıyorsun, ne sünnet tanıyorsun, ne alim tanıyorsun, hiçbir şey yok. Servici zmelime daim hürriyet var, istiklal var. Bana anlatma, zebanilere anlat. Yakaladıkları zaman seni hürriyet var de kardeşim, demokrasi var, laiklik var. Ne oluyor? Zebaniye Anlat ya bana ne anlatıyorsun ya Yakalanınca konuşuruz görüşürüz Şimdi gördük gördük işittik Döndür bize Ya döndür kolay mı ya Adamın canı çıkmış Sabahlara kadar enbiyası evliyası Yememişler içmemişler çilehanelere Girmişler Allah demişler Zikretmişler kendilerini sakınmışlar Nuh aleyhisselam ya bin seneyi Adamca o... koca peygamber Bin sene ya Bin iki yüz elli sene ya Sırf hizmet etmiş, Allah'ımıza ibadet etmiş. Adem Aleyhisselam öyle bin sene yakın, dokuz yüzü küsur sene bu kadar peygamberler gelmiş, evliyalar gelmiş. Eee? Hepsini sıfır. Bizi geri döndür. Ne olsun? Sil baştan. Ulan ne sil baştan? Adamlar cennete gidene kadar canı çıktı. Senin keyfine yeniden dünya mı kuracağız? Yok öyle bir şey. Buraya geldin bir defa. Alacağını al kardeş. Bir daha dönüş yok bura. Bu çarşamba pazarı değil derdi Hurşit efendim. Bu hafta lahanayı kaçırdın, bir de hafta alır. Lahana bir de haftada var. Burası çarşamba pazarı değil. Dünya pazarı bir defa kurulur kalkar ki sen ölünce senin kıyametin zaten kopmuş olur. Bir daha seni döndürmezler. Döndür bizi dersin. Salih ameller işleyeceğiz. Biz ya Rabbi şu anda şüphesiz inanıyoruz. Nasıl şüphesiz inanıyor biliyor musun? O zaman Ebu Cehil ne gibi? Aynı bizim Resulullah Efendimiz kadar imanı kuvvetlendi mi? Tabii kuvvetlendi. Gördü zaten daha ne? Görmekten ilerine var. Görmekten ileri ne var? Biz şüphesiz inanıyoruz. Ali Hatten Efendi Hazretleri öyle buyurdu Cehennem elinin tüm ehli imandır evladım. Cemaat bir şaşırırdı. Ama orada iman etmişler evladım derdi. Sonra. Ehli imandır, ehli ikan. İkan yani şüphesiz inanıyor. Neden? Yanıyor da inanmasın mı? Yanıyor da. Cayır cayır tutuşmuş herif neyle inanmayacak yani evliyayı geçer onun imanı tabi geçer evliyanın buradaki imanından ileri geçer yanıyor var mı yok mu da? ne var mı yok mu yanıyoruz ya mesele şimdiden o imanı kazanmak ah Allah'ım sen buyuruyorsun ki dileseydik herkese hidayetini verirdik yani zorla yola getirirdik demek ama ben cebir yapmam bende zorlama yok Ben hepsini ilmimde yarattım. Ezelde gördüm, seyrettim, bildim. Benden karar kesin çıktı ki andolsun, yemin olsun, elbette muhakkak tekit üstüne tekit cinlerle insanların tümünden cehennemi dolduracağım. Hadi bakalım bu ayete. Ne diyeceksin? Ama hakikaten de bakıyorsun Mevla'nın bildiği zaten haşa yanmış olma çıkmaz. Gün ortalık nasıl? Ortalık nasıl görüyorsunuz duru? Yedi milyar insan var dünyada. Bunun ekseriyeti nereye gidiyor? Hadi duruma bakın. Bakın. Mevla'nın bu hak değil mi şimdi kardeşim? Dolduracağım diyor. Çünkü neden? Öyle gördüm diyor. Öyle seçim yaptılar. iradelerini öyle kullandılar. Ben ezelde biliyorum diyor. E kimseyi zorla bir yere götürdükleri yok. Herkes cehenneme seve seve gidiyor. Siz bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz için şimdi tadın bu azabı bakalım. Biz de sizi unuttuk diyor Allah ben unutmam unutma muamelesi yaparım terk ettim seni cehennemin dibinde zır zır ağla inle bakalım anam mı duyar babam mı duyar avukat mı gelir ziyaretçi mi gelir bakalım var mı ahireti unutmak ya var mı kabri mahşeri unutmak sen neyi unutuyorsun ya karının doğum günü mü bu evlenme yıl dönemini mi unutuyorsun karıdan bir azar işitiyorsun ondan sonra 50 sene unutmuyorsun değil mi neyi unutuyorsun hangi gün unutuyorsun çocuğunun doğum günü mü bu Allah'a kavuşacağınız günü var. Bu nereye unutuyorsun? Biz de siz unuturuz. Yaptığınız kötülükler sebebiyle. Tadın ebedilik azabını. Yine buradan anlaşılıyor ki yani Müslümanlar tabi ebedi kalmayacağından anlaşılıyor ki, ebedilik azabı diyor ya yine kafirlere gidiyor yani. Yine kafirlere gidiyor da işte bizim de kafir ölme tehlikemiz de var. Oradan korkuyoruz zaten. Evet yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size de çok da müjdeli şeyleri demek istemiyorum. Çok görüyorum. Yani yine yakında bir hadis-i şerif gördüm. Çok acayip çok şey. Çok yal yalvardı, yalvardı. Ya Rabbi ne olacak ne olacak ümmetim ümmetim. ümmetim. Dedi şirk koşmadan gelenleri bana bırak dedi. Yani. Hadi bunu da burada açıkladık yani bu gece. Şirk koşmadan ama... İşte bu günahlar sonunda şirkle ölmeye sebep olur mu tehlikesi duruyor o tehlikeden ödümüz kopuyor yoksa şirk koşmadan gelenler mi? hey kurban olduğum Allah ım. onun için korkuyla ümit arasın korkuyla ümit arasın Allah dengemizi bozdurmaz Amin. bir taraf ağır basarsa imandan çıkar, çıkma tehlikesi var ya Rabbi döndür bizi bugün amel etmezsen Bugün kazanmazsan, bugün tedarik etmezsen kıyamet gün ne diyeceksin? Döndür bizi salam el isteyelim. Feykuhalu. O zaman sana ne denecek? Burayı da alın, bu da size kapak olsun. Etiket olsun. Mesajlarınıza lütfen ekleyin. Her gün ekranınızda bu dursun. Ya ahmak, en temin teci. Döndür bizi salam amel işleyelim diyeceksin. Sana ne denecek? Ey ahmak, sen oradan gelmektesin. Zaten oradan geliyorsun diyecek. Döndür bizi. Dünyaya düzgün haber isteyelim. Ne diyeceklermiş? Ey ahmak, sen zaten oradan gelmektesin. Nereye döndürelim bir daha? Yine gitsen aynı ahmaklığı yapacaksın. Çünkü ayette ne diyor? Böyle uruddu Eğer geri döndürülseler herkes yine aynı yaptığını yapacak diyor. Allah'ım kurban. Ayet olmasa Yani ayet olması hadis bile olsa kaynaklarını bir inceleyelim derim ya. Ayet ya. Şimdi şu anda biz neredeyiz? Meyhanede de adam var. Kerane her yerin adam. Şimdi dünya dönse aynı saat herkes nerede? Herkes aynı yerde olacak diyor. Neden biliyor musun? O gelen diyecek ki, ona epey de bir tehlike atlattık ha falan diyecek. Hatta <gülüyor> diyecek ki, ya ne durum var şimdi? Ne onlar buluşacaklar tabii yine o, hapishane arkadaşları gibi. Dışarıda buluşacaklar yani. Zindandan çıktı ya cehennemde. Diyecekler ne durum var? Hazır buraya geldik. Ya diyecekler, efendim ama bir daha gitmiyoruz. İzin izinli geldik? Daha. Döndür dedik, döndürdü ve Bir daha ne yapalım? Ya kardeşim, o bir sefer oldu belki bir daha olmaz. Şimdi biz keyfimize bakalım bu ke peşin lezzeti niye kaçıralım diyecek. Aynı mantık, şu andaki mantık o zaman da aynı mantık. Çünkü Ali Erder Efendi Hazretleri buyurdu ki ya bu nasıl iş adam cehennemi gördü, yandı çıktı ya. Yine dönecek aynı şey. Derdi ki şeytanla nefis geri kalsaydı o zaman yaptığını yapmaz. Ama aynı şeytan kandırıcı aynı. Aynı nefis var. O nefisle şeytan varken yine aynı kandıracak onu derdi. Çünkü onu yine avutuyor ya bu sefer olmaz, bu bir kere oldu böyle, geçti gitti, boşver kötü bir rüyaydı, hatırlamayalım arkadaşlar o günleri falan. Ne yapalım? Keyfimize bakalım. Ama yine gidecek. Onun için Mevla buyuruyor ki, ben hesabımı yaptım, ezelde bildiğime göre de çıkıyor, zaten ilmimde hata olmaz. Herkes yaptığını karşılığını bulacak ki geri döndürsem aynısını yapacak. Onun için döndür mündür, lafları para etmez. Şimdi buradasınız göndür demeyin bana sonra derler ki sana ey ahmak sen oradan geliyorsun zaten bir daha aynı mı göndereyim seni? ne fark edecek ne değişecek ha, şeytansız nefissiz o zaman seni melek mi yapacağım melekte imtihan olmaz burada kazanacağız inşallah işimiz sonumuz yani var ya şu ölmeden evvel Rabbim iyi niyetlerimize bağışlasın Amin. ölmeden tevbe ettirsin bize آمین سبحان رب العالمين على لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسلك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسلك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم وما قرب بك من النار وما قرب إلي الله عليه وسلم Nouădăm cu cămilaul Mestghâde, cămilaul lui Muhamed, călalâ Allah, taal ala sallâm. Și ănte Mestghân, și ănte Bala. Și nu avem nici o forță, nici un Allah, nici ala, nici ala. În Allah, nu am nici unul din binele, <imled> Allahumme Rabbena atina min ladunka nuran warhina innaka ala kulli shayin qadir Amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahim Ce cem cem mübarek eyle. Hayrla eyle, bereketle eyle, bizleri affeyle, mağfiretle değil, tertemiz eyle, ilimle, amelle, ihlasla müzenne eyle, mücehhez eyle. Kalplerimizi tasfiye eyle, nefislerimizi tezkiye eyle. Amidi endilerin harcamdan azade eyle. Kanser hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Allah'ın beyin kanaması geçirmiş kardeşler duası sende. Acil devalar ikram eyle. Amin. Ya Rabbi borçlulara edalar ihsan eyle. Amin. Askere gidenlere yardım eyle. Namazlarına, ibadetlerine kolaylıklar ihsan eyle. Allah'ın askerimiz, polisimiz bizi koruduklar gibi. Sen de onları muhafaza eyle. Amin. Vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan, bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Amin. Suriye'deki Müslümanlara yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Afganistan'a, Çeçenistan'a, Doğu Türkistan'a, Keşmire ya Rabbi fazlü kereminle Kerkük'te ve sair Hakk'ın ağzın neresinde e, zulme uğramış mazlum durumda Müslümanları hala ile esirleri hala ile hapsandekleri hala ile ailelerine kavuştur ya Rabbele alemin âlemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatih. Allahumme Allah. ve selam ve barik ala seyidina Muhammedin Nebiyil ummi al habib i l ali l El-Azim-i-l-Cahii Ve-Ali-Ali-U-Sahbi Amin